Hocam parmak kütletmekle ilgili bir soru var. Şeytanın, şeytanın tesbihini çekmektir diye bir e, genel tabir var. Bu ne kadar doğrudur? Ne diyebiliriz bu konu hakkında? Parmakların çıtlatılması şeytanın tesbihidir diye söylenen söz peygamberimizin hadisi değildir. Evet. Ya bu çıtlatma toplumda e, yanlış kabul edildi veya tıp ben zararlı olduğu bilindiğinden dolayı Bundan vazgeçirmek için söylenmiş olan bir kelamı kibardır. Evet. Bunun hadisle ilgisi yoktur. Onun için toplumumuz bunu yanlış kabul ettiğinden veya tıbben zararlı olduğu için bunu yapmamalıyız ama yaparsak herhangi bir günah da nedir? Yoktur. Yoktur. Teşekkür